O, davet davet eden, eden, eden Peygamberler gönderdiğine inanırlar. Lihide yetil beş beşeri insanlar <gülüyor> hidayeti için ve ihraajihim çıkmal çıkmaları için çıkarmaları için çıkarmaları için minzulümeti ennorid karanlıktan aydınlığa çıkarması çıkarma çıkarmalar için fakat idi davetuhum davetleri in, in e, temizlemek inkaz ne demek nasıl inkaz kurtarmak lillümmi ümmetleri min esşirki ve lveseni yeti ve putperestlikten kurtarmak temizlemek vâtathiyan e, temizlemek mujtem e, min el il toplumları min el-tehalluli neye ahlaki çözülmeden ve fesadi ve fesattan kurtarmak ve ennehum muhakkaklılar bellahu risalete ulaştırdılar ve addu edalet ve addu el-emanete emaneti edaletler ve edevi el emanete emaneti eda ettiler ve nesihu umma ummamiğim umm ve nesahu umamuh umamuh ümmetlenme masiyat ettiler ve cihat ettiler Allah hakkan hak hakkan Cihâdini. Düzgün oku. Ve Düzgün oku. Hakkan yazıyor mu Düzgün oku. Hakka. Hakkan yazıyor mu Hakka. Hm. Düzgün oku. Hakkan yazıyor mu orda? Hakka. Hm. Düzgün oku. Hakkan yazıyor mu orda? Hakka. Hm. Düzgün oku. Hakkan yazıyor mu orda? Hakka. Hakka bahirat bahirat bahirat atik delala delala, teddul delat ediyor, onların doğru doğru olmalarına delat ediyor. Vamen kepara bir bahilin bin hom. Kim onlardan birini inkar ederse, <gülüyor> fakat kepara billahi, Allah'a küfür etmiş olur. Tabarak ve teala. Ta ve bir cemiyet resulü ve e, resullerin cemisine e, hepsine e, küfretmiş etmiş olur. Ali Hamdun Salatu al salary, üzerine Salatu ve Salam olsun. Kâl evet. Allahu Tabarake wa Taala Allahu Taala dedi ki: İnna lәzīne İnna onlar ki muhakkak ki o kimseler ki yekfurune billahi Allah'ı inkar <gülüyor> ediyorlar ve rusuluhu ve rasullerini ve yuriduna istiyorlar en yefrequ beyne allahi ve rusulihi allah ve rasullerinin arasına ayırmak istiyorlar ببعض ببعض. ve yekuluna imanu bi ba'din ve nakfuru bi ba'din fadiyuna rakibiz bazisina iman edip bazisini inkar ediyoruz ve yuriduna en yetehizu beyne zalika ve bunun ortasında bir yol edinmek istiyorlar ulaike humul kafiruna hakka işte onlar hakiki kafirler onlardır ve لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا kâfirine şüphesiz ki biz kâfirler için altaltıcı, alçaltıcı altaltıcı bir azap hazırladık. Ve Ladin âmanu billahi ve rusulhi o kimseler ki Allah'a ve Rasullerine iman ettiler, ve lem yufriqu bine ahdin onlardan hiçbirinin arasını da ayırmadılar. ike işte onlar سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ m onlara ecirlerini verecektir. Vakân Allahu kafurun rahîme şüphesiz ki Allah Azze ve Celle gafurdur, Rahim'dir. Normalde <gülüyor> ee, ehl sünnet olaraktan Kur'an-ı Kerim'deki iman esaslarından biri veyahut da meşhur konunun başında zikretmiş olduğumuz Cibril hadisinde Peygamberimiz iman esaslarından neyi saymıştır? Rasullere imanı da iman esaslarından biri saymıştır. Herkese Allah Azze ve Celle ayet-i "Amen اَمَنَا الْرَسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ mu'minun". Allah Rasulü kendisine indirilene yaptı? iman etti. Ve müminler de iman ettiler. Neye iman ettiler? Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Rasullerine ne yaptılar? İman ettiler. Bu da Rasullere imanı, e, imanın şartlarından olduğunu gösterir. Ehli sünnetin yanında Allah Azze ve Celle'nin e, Rasuller gönderdiği, ve bu Rasulleri, işte biraz sonra tafsilatlı bir şekilde gelecek, yani mu, mu şey ee, mufassal iman dediğimiz. Lakin icmali olarak Ehl-i Sünnet inanır ki Allah beşerin hidayeti için her dönemde ne yapmıştır? Mutlaka peygamberler göndermiştir. Araları iki peygamberin arası önemli olmamakla beraber ama Allah kavimlere, önceki kavimlere son peygamber Hz. Muhammed olmakla beraber aleyhissalatü vesselam peygamber göndermiştir ve burada dikkat çektiği şey bunlardan birini inkar eden kalan hepsine de iman etse hepsini inkar etmiş gibidir. Bunlardan bir tanesine bir tanesini inkar eden adam önceki hepsine iman da etse bunların hepsini inkar etmiş gibidir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle e, ayet-i kerimede diyor ki كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ murselin kezzebet قَوْمُ نُوحٍ murselin Şüphesiz ki Nuhun kavmi gönderilenleri inkiyalanladılar, öyle mi? Nuhun kavmine kaç tane peygamber gönderildi? Bir tane, öyle mi? Nuhun kavmine gönderilen peygamber kaç tane? Bir tane normalde. Hazreti Nuh. Onun öncesinde kim geçmiş? Hazreti Adem geçmiş. Öyle değil mi? Ne diyor Allah? kezebet kavmunu <gülüyor> Nuhin, Nuhun kavmi yalanladı. Kimi El Murselin gönderilen rasulleri. Çoğul siyasını kullanıyor. Neden? Çünkü Hz. Nuh'u inkar etmeleri onların Hz. Nuh'tan önce ve Hz. Nuh'tan önce haber verdiği musaddikan olarak geldiği kendinden önce ve kendinden sonra müjdeleyici olarak geldiği bütün peygamberleri nedir? Bütün peygamberleri inkar etmiş gibi olurlar. Ondan dolayı bir sabit olan bir peygambere iman etmemek kişinin bütün peygamberleri inkar etmesi gibidir. Bu konudaki icmali iman nedir? bu konuda icmali iman kişinin ben Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyorum demesidir. Evet. Vat beyen Allahu fi kitab fi Allah'ın kitabında açık beyan ettiği açıkladı el hikmete hikmeti min min bih min bihsetir mi kiram kerim olan resullerin gönder gönderdiğini açıklamıştır. Vakat <gülüyor> beyenallahu muakkak ki Allah açıkladı fi kitabih kitabında el hikmete hikmeti açıkladı. Min bi'setir rusulil kiram peygamber kerim olan şerefli olan peygamberleri göndermesindeki hikmeti Allah azze ve celle açıkladı. Evet. Allah Teala Allah Teala dedi ki: "Resulân resuller Rusulen. Rusulen, resul, resuller e, müjdeci resuller ve, ve e, uyarıcı e, resuller Elle yekuna olmaması için lin nes insanlara insanların alallahi Allahu Teala'ya hucetun ba'de'r rus, ba'de'r rusulü" Resullerden sonra bir hücret olmaması için ve evet. Allahu Allahu u Teala'ydi azizen hakimen aziz ve hakim idi ve şimdi normalde mesela Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerle ilgili üç tane şey anlatır genel başlık olaraktan peygamberlerle ilgili bize üç şey anlatır bir peygamberler neden gönderildi 2 peygamberlerin görevleri nedir üç peygamberin şeyi nedir Peygamberin görevleri nedir? 3. Peygamberin bizi ulaştıracağı sonuç nedir? Yani görev peygamberin yapmış olduğu görev yerine geldikten sonra bizi ulaştıracağı sorun nedir? İkisi dünya ile alakalı, bir tanesi ne ile alakalı? Bir tanesi ahiretle alakalı. Peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? Peygamberlerin gönderiliş amacı Allah azze ve celle'nin hüccetini insanlara ikame etmeleridir. Peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? Allah azze ve celle'nin hüccetini usul ve furu olarak yani hem asli meseleleri hem ferai meseleleri olarak insanlara ikame etmelerdir. Mesela biz <gülüyor> peygamberlerin gönderiliş amacı tabi bu madde madde sonra ayrılabilir. Yani işte tağutu inkarı öğretmeleri için, Allah'a ibaret'i öğretmeleri için, Allah'a insanlara tanıtmaları için bizim konuştuğumuz şey bu değil. Bu tafsilatı öyle mi genel olaraktan, peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? Peygamberlerin gönderiliş amacı Allah'ın hüccetini yeryüzünde insanlara ikame etmelerdir. Çünkü Allah azze ve celle insanlardan söz almıştır. İnsanları yaratmadan önce. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum ve eshhedahum ala enfusihim. Elestu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. En taqulu yawm al inna kunna an hadha abauna min bima Öyle mi? Hani insanların zürriyetin insanları zürriyetine çekip insanlardan söz almıştır. Ben Rabbiniz değil miyim? Eles tu ki evet biz buna şahitlik ederiz. En taqulu yu'm kıyameti Ta ki kıyamet gününde biz bundan gafildik ya Rabbi demeyesiniz diye. Ev taqulu inna ma eşraka Ya bizim babalarımız bizden önce şirk koştu. Hani biz bilmiyorduk. Baktık ki babalarımız bizden önce şirk koşmuşlar. Sen bizi cefillerin işte, yaptıklarıyla bizi muhakkaza mı edeceksin, bizi yargılayacak mısın gibi bir söz söylemeyesiniz diye Allah sizden söz aldı. Şimdi Allah hepimizden O'na kulluk yapacağımıza ve O'na şey koşmayacağımıza dair bizden söz almış, öyle mi? Peki bu sözü kimse hatırlıyor mu? Sen hatırlıyor musun mesela böyle bir söz? Ya böyle bir diyalog aklına geliyor mu şu anda? Gelmiyor. Var mı işinizden böyle bir diyalog hatırlayan? Yok. Rasul bize böyle bir diyalogun geçtiğini ise bize hatırlatmak için, Allah azze ve celle'nin hüccetini bize ikame etmek için bak Allah'a her biriniz bu sözü verdiniz deyip sonra o sözün tafsilatını yani o söz ne manaya geliyor yani ben size Rabbinizim evet tamam ta kişi koşmayasınız tamam bunun ne manaya geldiğini bize anlatan kim? bize anlatan rusulen mübeşşirine ve munzirine li'en la yekûne ala alallâhi hüccetun ba'da rusul ta ki resullerden sonra insanların hiçbir hücceti Allah'a karşı hiçbir delili kalmasın diye Allah'ın uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdiği rasuller. Demek ki rasullerin gönderiliş amacı neymiş? Kişilere Allah'ın dilece denen hüccetini insanlara ikame etmek. Bu da nedir? Verilen sözü hatırlatmak ve o sözün içeriğini doldurmaktır. Yani sözün ne manaya geldiğini doldurmaktır. Rasullerin şeyi budur. Gönderiliş amacı budur. Peki rasullerin görevini Kur'an-ı Kerim kaç genelde kaç başlık altında e, toplar? Mesela Kur'an-ı Kerim'de genelde Rasullerin e, görevlerini Allah azze ve celle bize tebliğ beyan irşat. Öyle mi? Tebliğ, beyan, bir de ne? Bir de irşat. Sana indirleni insanlara ulaştır. Biz sana bu zikri indirdik ki sen bunu insanlara açıklayasın diye. Şüphesiz ki Habibim sen insanlara doğru yola iletsin. Tamam mı? ayet kelimeler. Yani belagma unzile ileyke min rabbike. Ve nazzalna ileyke zikre letebeyyin lin-nasi ma nuzzile ileyhim. Bi de ve inneke letehdi Tamam? Sana indirilen insanlara ulaştır. Sana indirileni insanlara ulaştır nedir? Kur'an-ı olduğu gibi insanlara oku. Bu budur. Belagma unzile ileyke min rabbike. nedir? Sünnettir. Öyle değil mi? Peygamberin Allah Azze ve Celle'nin kelamından muradın ne olduğunu veya pratiğinin ne olduğunu bize ne yapmastır? Bize beyan etmesidir. İrşad nedir? Bizi sırat-ı müstakime yol gösterip bizi sağlam, sabit bir şekilde kılıp son nefese kadar mümin olarak kılmastır. Artık <gülüyor> bunun şekilleri var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunun tafsilatı var. Ne gibi? Allah'ın ne bize okuması gibi, bizi arındırması gibi, Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşması gibi öyle değil mi? Hakkı çatla, başı çatlatırmışçasına, hakkı insanlara anlatması gibi, Allah yolunda hakkıyla cihat etmesi gibi vesaire. Bunlar da bu saydığımız üç başlığı neyidir? Şekilleridir. Malla savaşması gibi, canla savaşması gibi vesaire ama Peygamber'in görevi nedir? Peygamber'in görevi üç tanedir. Bir, tebliğ. İki, beyan. Üç, irşad. Artık bunların içerisine nedir? Bunların içerisine diğer şeyler, e, diğer meseleler, bunların içerisine işte bu saydığımız şekiller, işte Allah'ın ayetlerini okuması, insanlara arındırması, kitabı ve hikmeti öğretmesi, Allah yolunda cihad etmesi, hakkı haykırması vesaire. Bunlar da bunun neydir? Müminlere karşı şefkatli olması vesaire. Bu saydığımız üç başlığın şekilleri veya icra ediliş biçimleridir. Ondan dolayı bu da nedir? Bize bu da Peygamberlerin şeyidir. Ee, bu da peygamberlerin ee, görevleridir. Bir de ne var demiştik? Sonuncusu bunun bizi ulaştıracağı sonuç. O da nedir? Ahiret saadetidir. Öyle değil mi? Yani kişilerin, peygamberlerin öğretisine kulak verdikleri zaman peygamberlere ee, peygamberleri dinleyip onlara tabi oldukları zaman öyle mi? İnsanların ahiret saadetini elde edecekleri bu da sonuçtur. Bu Peygamberlerin, Allah Azze ve Celle'nin Peygamberlerin bize karşı olan görevleri. Peki bizim peygamberlere karşı olan görevimiz nedir? Sonuçta iki taraf var. Öyle değil mi? Bir peygamberler var tamam. Onlarinkini öğrendik. Acaba peygamberler görevlerini yerine getirdi mi? Gibi bir düşünce bile insanı küfre sokar. Çünkü tüm peygamberler görevlerini yerine getirip bu hayattan Allah Azze ve Celle'nin yanına irtihal etmişlerdir. Peki bizim üzerimize düşen nedir? Onlara yakini bir şekilde iman edip Öyle mi? Ve onlara tabi olmak. Peygamberlere ne yapmak? Onlara peygamberlere tabi olmak. Yakini bir şekilde iman edip ondan sonra peygamberlere ne yapmaktır? Ondan sonra peygamberlere tabi olmaktır. Şimdi bununla beraber bu önümüzdeki ayete dönelim. Yani burayı anlattıktan sonra bu Risale-i Hüccet meselesi var. Yani peygamberlere imanla beraber aslında iman küfür meselesiyle, yani esma ve ahkam meselesiyle direkt alakalı olan. Lakin aynı şekilde peygamberlere iman bölümüyle de irtibatı olan bir mesele var. O da nedir? O da risali hüccet meselesidir. Risali hüccet ne demektir? Risali hüccet peygamberin fıtri hüccet vardır. Bir de risali hüccet vardır. Fıtri fıtri hüccet nedir? Allah azze ve celle'nin insanlardan daha insanları yaratmadan önce almış olduğu sözdür. Bir de ne vardır? Bir de risali hüccet vardır. Peygamberlerin bu sözü insanlara hatırlatması ve bu sözün gereklerini insanlara ne yapmasıdır? İnsanlara öğretmesidir. <gülüyor> Diyelim ki Allah diyor ki biz müjdeleyici ve korkutucu olarak peygamberler gönderdik. Ta ki kimsenin hücceti kalmasın diye. Öyle mi? Peki peygamber gelmeyen adam ne olacak? Peygamberi görmeyen adam ne olacak? Kitap. Peygamberi görmeyen adam. Yani mesela diyelim ki onun getirdiği kitap da yok, Hazreti İbrahim'in <gülüyor> bir kitabı yok. Ee, i̇şte Mekkeli adam ne yapacak? Yani mesela. Ondan sonra... Hazreti Muhammed'den sonra diyelim peygamber yok, adam Afrika'da yaşıyor. <gülüyor> Kitapta ulaşmamış, sünnet balta bile girmemiş adamın ormanına. Bu adam ne olacak? Adam puta tapıyor mesela. Bizim, işte. Nasıl? Bizim. Biz de ulaştıramıyoruz, balta bile girmemiş. Biz nasıl girelim el eleme Biz de ulaştıramıyoruz diyelim. Şimdi bakın, normalde insanlar Allah Azze ve şirk koşmamakla mükelleftirler. Her insan çünkü bu Allah'ın insan üzerindeki hakkıdır, Öyle mi? Lakin Allah'ın bir adama azap edebilmesi ve Allah'ın bir adama azap etmesi için Risale-i Hüccet'in o adama mutlaka ulaşması lazım. Yani resahih hüccet ismin verilmesinde değil, azabın insana iltihad edip etmemesinde etkilidir. Tamam mı? Yani normalde diyelim ki bir adam puta tapıyor. Puta tapan adamın ismi müşriktir. Yani alim müşrik de olabilir, cahil müşrik de olabilir, muanit müşrik de olabilir. Öyle değil mi? Bir müstekbir müşrik de olabilir, mustahif müşrik de olabilir ama sonuçta müşriktir. Yani şirkinin sebebinin ne olduğu önemli değil. Hani onu şirke eden sebep ilmi de olabilir tekebbürü de olabilir, cehaleti de olabilir, şirki hafif görmesi de olabilir, hakkı görüp inat etmesi de olabilir, öyle mi? Arada bir fark yok, bunun ismi müşriktir. Lakin Allah azze ve celle buna azap etmez. Yani her şirk koşana Allah müşrik dese bile, dünyada şirk ahkamının, şirk milletinin ahkamı buna uygulansa bile Allah azze ve celle bu adama ne yapmaz? Bu adama azap etmez, ta ki ne zamana kadar? ta ki ona risale Hüccet'in ulaşıp ulaşmadığı kesinleşinceye kadar. Neden? Ve ma kunna muazibina hatta nab'at rasula. Biz bir kavme peygamber göndermedikçe onlara azap edecek değiliz. Öyle mi? Bak. Bu demek ki risale Hüccet neyle alakalı bir durummuş? Risale Hüccet kişiye azabın iltihak edip etmemesiyle alakalı bir durum. Yani adama peygamberin öğretisi ulaşmadı diyelim. Adam şirk koşuyor. Bu adam nedir? Bu adam normalde müşriktir. Bu adam normalde müşriktir. Ama müşriktir diye bu adam azap görecek mi? Azap görmeyecek. Neden? Allah azze ve celle ona hicreti risaleti ulaştırmadığı müddetçe ona işte bu hujjetun meselesi var ya. Yani rusulen mubeshirina ve munzirina le alle yekuna lin nasi ala Allah insanların Allah'a karşı hücceti, bahanesi olmasın diyoruz mesela. Peki işte böyle bir soru gelse, adamın bahanesi varsa, yani ben Rasulü görmedim. Rasulün öğretisi bana ulaşmadı diyorsa peki bu adam ne olacak e bunun durumu? Bunun durumunu başka ayet açıklıyor. Yani hüccetin adama ulaşmamasının adama oluşturacağı zararı ne Allah? ma كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir kavme peygamber göndermedikçe onlara azap edecek değiliz. Allah kimseye peygamber göndermeden azap etmez. Peki ne yapacak Allah azze ve celle bunları? Yani bu hücceti olanları ne yapacak? Kıyamet gününde imtihan edecek. Ne yapacak? Kıyamet gününde İmam İbn-i yani İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste 4 sınıf insan ne olacaklar? Kıyamet gününde imtihan edilecekler. Bunlar kimdir? İşitmeyen, deli olan, öyle mi? Bunak olan ve fetret döneminde yaşayan. Yani Ya, ya Rabbi ben Peygamber görmedim diyen insan. Allah bunlara diyecek ki adı ateşe girin, diyecek. Ateşe girenlere ateş serin ve selamet olacak. Ateşe girmeyenlere Allah diyerek bana itaat etmediğin gibi sana Peygamber gönderseydim ona da itaat etmeyecektin diyecek ve onları ne yapacak? Cehenneme koyacak. Ama Allah müşrik dahi olsa Resul göndermeden, risale Hüccet dediğimiz şey insanlara ulaşmadan kimseye Allah Azze ve Celle azap etmez. Anlaşıldı burası? Anlaşıldı. Evet. وَلَا قَدْ اَرْسَلَ Allahu Teala gönderdiği Teala وَتَعَالًا رُسُلًا ve enbiyâer ve peygamberler kesîr-i'ne e, e, çok e, peygamberler gönderdi. Minhum onlardan men zekerehum lene kitabında bize e, zikredenler dendir. Ev alel lisâni nebiyyihî ya da peygam peygamberinin e, dili üzerinde zikreden edilenlerdir sallallahu Aleyhi ve Selam. Ve minhum onlardan, onlardan menlem yu yuhibira ne anhum haber vermediklerinden dir. Kalatada Allahu Teala dedi ki, ve kad el sen ne muhakkak biz gönderdik. Resulen e, resuller min kabdi e, senden önce minhum onlardan men kassas ne aleyke senin üzerine e, Açıkladığımız e, kassas etkimiz Ve minhum onlardan Men naksus Aleyke Sana anlat Zikretmeyenizdir Ve Allahu ta'ala allah Teala dedi ki Ve lekad ba'asna Muhakkak ki biz gönderdik Fi kulli ümmetin her ümmete resulen peygamberler resulen resul <gülüyor> gönderdik resul gönderdik Yani abudullâhe Allah'a ibadet edin ve bu ta ve tatan istinaf edin diye Resul gönderdik is isdiği var adı esma fil Kuranı hamul ve isimleri Kur'an'da varit olanlar 25 tane demiş kimdir peygamberdir. Onlarda işte Adem, Ebul Beşer demiş. İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail diye bu peygamberlerin isimlerini ne yapmış? Peygamberlerin isimlerini bize saymış. Normalde biz ehli sünnet olaraktan şöyle inanırız. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de işte rusulen ve lekad erselnâ rusulen min qablikem. Minhum men qassasnâ aleike ve minhum men lem Yani biz sana peygamberler gönderdim. Musa gibi senden önce peygamberler gönderdik. Bazısını sana kısa ettik, anlattık. Bazısında sana ne yapmadık, bazısında sana anlatmadık. O icmari iman neydi? Ben Allah'ın gönderdiği bütün rasullere iman ediyorum demekti. <gülüyor> Tafsili iman Allah'ın göndermekle beraber bize bildirdiği bütün rasullere tek tek ne yapmaktır? Tek tek iman etmektir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçenler yani e, peygamber olaraktan ismi geçenler 25 tane. Yani Kur'an Kerim'de isim olarak Allah Azze ve Celle'nin bize e, zikretmiş olduğu 25 tane şey var, e, 25 tane peygamber e, var. Burada e, isimlerini vermiş. Şimdi bunlarla ilgili, e, bunun dışındaki peygamberlerin sayısı mesela ne kadar? Biz biliyor muyuz? Yani bir rivayet var. İşte peygamber Ali Vesselam'a ve bunu soruldu, onun da 124 bin dedi tane halk arasında biliyorsunuz. Meşhur olaraktan 124 bin tane peygamberin geldiği de söylenir. Lakin bu rivayetin e, sıhhatinde ihtilaf var. Yani bu rivayet sahih midir? Yoksa değil midir? Bu rivayete ihticaç yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bunda ihtilaf var. Ama e, maalesef her zaman olduğu gibi insanlar peygamberlerin ne getirdiğine değil, kaç tane peygamber geldiğiyle meşgul olmaktan peygamberlerin ne getirdiğine kimse bakmamış. Yani kimse Peygamberin ne getirdiğini tartışma gereği bile duymamış çünkü kimse ilgilendirmiyor. Kimsenin öyle bir derdi söz konusu değil. Ama herkesin temel dini bilgi olarak öğrendiği şey kaç tane peygamber geldi. Yani temel dini bilgi olarak ya kaç peygamber geldi bize? 124 bin tane şey geldi. Yani sanki sayısını bilmek insanın imanını artıracak. veya da insanın neyini veyahut da insanın imanını düşürecek. Ondan dolayı sayı önemli değil. Yani bizim için bilmemiz gereken peygamberler. Ee, ne için gönderildi, görevleri nelerdir, En işte, peygamberlerin bizi ulaştıracağı sonuç nedir? Ve imanda ve tevhidde kemal noktaya ermek, Bu, bunun içeriğini doldurmak. Yani il, ilim ve amel olarak peygamberin getirdiklerini, peygamberin öğretilerini bilmek ve bunun içerisini doldurmak. Bizi sadece ilgilendiren şey nedir? Bizi ilgilendiren mesele budur. Bu peygamberlerle alakalı da biz inanırız ki Allah Azze ve Celle her ümmete bir peygamber mutlaka ne yapmıştır? Her ümmete bir peygamber göndermiştir. Ya peygamberin bizzat kendisi insanlarla muhatap olmuştur. Ya peygamberin geride bıraktığı kitap insanlarla muhatap olmuştur. Ya da peygamberliğin havariliğini yapan, onun öğretilerini bozulmadan insanlara ulaştıran insanlar, <gülüyor> mutlaka toplumlardan olmuşlardır? Toplumlarda var olmuşlardır. Tabi burada ümmetten kasıt nedir? Yani bir ümmet dediğimiz zaman mesela şu anda yeryüzünün hepsi bir ümmettir. Öyle değil mi? Yani bu, bu buraya, bu yeri şu anda yaşayanlara bir peygamber gelmiş. Peygamber Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş. Ümmet olaraktan mutlaka gelmiş. Ama bunun ferdi olan bir insan bunu duymamış olabilir. Yani mesela bu ayetle ilgili bir e, daha Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mesela. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda bir e, uyarıcı geçmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bununla yeryüzünün çok uzak beldelerinde kendilerine hiç peygamber ulaşmamış insanları nasıl hani anladığın. Yani Bu peygamber oğlum gelmemiş. Peygamber görmemiş insanlar var. Hadiste de diyor yani fedrede eli insanlar var. Ama ayette diyor ki vemin ummetin illa nedir. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı geçmiştir diye. Ve velakad ba'atna kulli Her ümmete bir resul gönderdik diyor. Bu ümmet bazında böyledir. Yani her ümmete ya resulün kendisi bizzat ya kitabı ya da onun dinini bozulmadan insanlara anlatan uyarıcılar mutlaka olmuştur. Ama ümmetin fertlerinden birileri bunu duymamıştır. Bu nedir? Bu ayrı bir meseledir. Tamam? Evet. Kim okusun sen devam et. Allah'ın fadlındandır. Düzgün oku. Fakat faddalallahu. Subhana ve taala. Allah Azze ve Celle faziletli kıldı. Faziletli kıldı. Ba'da el enbiyei rusulü peygamberler ve Güzel sonra. oku. Nebilerden ve Oku oku. Önce bir güzel oku. Ba'da el enbiyei Rasuller ve nebilerden sonra şey, faziletli kıldı. Halal Bazı e rasulleri Sonra değil. Bazı rasulleri ve nebileri Allah Azze ve Celle faziletli kıldı. Başın üzerine. Vakit. Vakit. Vakit. Vakit. Vakit. Vakit. ki Vakit. Vakit. Vakit. Vakit. Vakit. Vakit. Vakit nebilerden daha faziletlidir. Ve rusulu ba'de zalika ve rasuller bundan sonra yani nebilere faziletli olduktan sonra mutefadilune fima bainhum. Kendi aralarında onlar da farklı farklı faziletlere sahiptirler. Ve الرُّسُلِ rusuli vel rasullerin ve nebilerin en faziletlisi ve ulul azmi azm olan peygamberlerdir. Ve hum hamsetun. kaç kişidir? Onlar da beş kişidir Muhammedun, ve Nohun ve İbrahim ve Musa ve İsa salavatullahi ve selamu aleyhim ejmâyn Yani bu sayılan beş tane peygamber de nedir? E bu sayılan beş tane peygamber de rasullerin en faziletli sidirler ve enfâlû ulul azmi nebiyl islami ulul azmin içerisindeki en faziletli olan kimdir? O da bizim peygamberimizdir ve khatimul enbiya gönderilenlerin en sonuncusu olandır. Rabbi رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbinin elçisidir Muhammedun ibni Abdullah, sallallahu sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve selleme aleyhissalatu vesselam kala ta'ala Allah buyurdu ki velakin رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَ Muhammed sizden kimsenin babası değildir ayetinin devamı olarak lakin o Allah'ın Rasulü ve Nebilerin sonuncusudur Rasul nedir? Nebi nedir? Kim söyleyecek bize? Rasul nedir? Nebi nedir? Kitap gönderilmiş olan. Söyledi. Kitap veya sayfa gönder göndermiş olan Rasulülü. Hı. Yani diğer yani hem nebi Rasul ve nebinin yani de içerisindedir. Yani Rasul hem nebidir, hem Rasuldür. Peki nebi nedir? Nebi Peygamber olan. Şimdi normalde genel olaraktan iki tane görüş var. Bir, Rasul ile Nebi arasında fark olmadığına dair. Rasul nebidir. Nebi de nedir? Nebi de Rasuldür. Bu bir. Yani fark yok arada diye. İki, Rasul ile Nebi arasında fark vardır diyen görüş ki hem lugat olarak Rasul kelimesi ile Nebi kelimesi farklı kelimelerdir. Öyle değil mi? Rasul elçidir, Nebi kendisine haber verilendir. Nedir lugat manaları? Rasul elçidir. Yani gönderilendir. Nebi nedir? Nebi nebe eden, haberden gelir. Yani kendisine haber ne yapılandır? Kendisine haber verilendir. Hem de şer'in ikisinin arasında e, fark vardır. İkisinin arasındaki fark vardır. E, i̇kisinin arasındaki fark nedir? Ve me ersanna min kablike min rasulin Değil. Ve me ersanna Ayetin tam metni aklıma gelmedi de Araf suresinde Allah Azze ve Celle'de biz hiçbir kavme bir Rasul veya Nebi göndermemiş olalım ki. Yani Rasul ve Nebi birbirinden Allah Azze ve Celle ayırıyor. Ee, tam Hazreti Musa'nın kıssasının bittiği yerde şey, Hazreti Musa'nın kıssasının başladığı yer yani. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ مِنْ نَبِيِّنْ وَلَا رَسُولٍ diye başlıyor da Allah'a. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ مِنْ نَبِيِّنْ وَلَا رَسُولٍ Arkandaki Kuran-ı Kerim'i versene. Hemen bak, en altta en üstte. En alt altın en üstünde. Heh. arsalna fi qaryatin min nabiyin illa akhadna ahliha bilbasai burası değil Allah'ın haç suresinde olması lazım. Yani Allah azze ve celle <gülüyor> nebi ile resulü birbirinden ayırıyor. Ee, Ayet kelime de burada ayeti vermemiş tabi. Yani normalde lugat olarak nebi ile resul arasında bir fark var. Lugaten. Ayrıyeten lugatla beraber şey olarak da şer'an de Allah Azze ve Celle'nin Rasul ile Nebi'yi birbirinden ayırdığına dair ayet var. Böyle olunca bu defa şöyle bir ihtilap çıkmış ortaya. Şimdi iki tane görüş söyledik. Bir, ikisinin arasında fark yok. İki, ikisinin arasında fark var. Peki fark nedir? Yani hangi itibarla Rasul ile Nebi birbirinden ayıracağız diye bir fark var. Bir grup demiş ki, Rasul ''Kendisine kitap verilendir. Nebi ise kendisine kitap verilmeyendir.'' Demiş. Bir grup demiş ki, ''Resul geldiği dönemde kendisine yeni şeriat verilendir. Nebi ise kendisine yeni şeriat verilmeyen, bilakis bir önceki şeriatla e, amel eden insandır.'' E, demişler. Resul ve Nebi bu şekilde birbirinden ayırmışlar. Yani ya Resul kendisine kitap verilen, Nebi kendisine <gülüyor> kitap verilmeyendir. Veya Rasul kendisine yeni bir şeriat verilen, lakin nebi kendisine yeni şeriat verilmeyen, kendinden bir önceki şeriatla ne yapandır, kendinden bir önceki şeriatla amel edendir. Tabii birbirlerine işte vermiş oldukları cevaplar var, birbirlerine bir takım hani yok öyle işte farklı delillerle öyle değil, işte o şekilde olmaz, bu şekilde olur diye vermiş oldukları cevaplar var. Lakin bunlar önemli olan şeyler değil. Sadece bizim burada bilmemiz gereken nebi ile Rasul'ün bazı alimler ayırmışlar bazı alimler arasını ayırmamışlar. Sonra ikinci bir mesele Allah Azze ve Celle'nin bazı Resulleri bazı Resullere tafdil ettiği meselesi. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne diyor mesela? Tilke rusulu feddalna ba'dahum ala ba'd Biz Resullerin, bu Resullerin bazısını bazılarına ne yaptık? Fazileti kıldık. Ee, veyahut Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i diyor ki وَلَا قَدْ فَدَّلْنَا ve النَّبِيِّينَ عَلَى zebura وَآتَيْنَا ki زَبُ bazı peygamberleri bazı peygamberlere üstün kıldık ve Davud'a da ne yaptık? Ve Davud'a da zeburu verdik diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimeler, rasullerin bazısını, bazısına üstün kılındığının açık delili. Yani Allah Azze ve Celle bazı Resulleri bazı Resullere üstün kılmış. Lakin burada şöyle bir e, problem bazıları için var. Mesela Bukhari ve Müslümleri hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا تُفَدِّلُونِ ala Musa. ''Beni Musa'ya karşı faziletli kılmayınız.'' ''La tufadziluni ala Musa'' ''Beni Musa'ya karşı faziletli görmeyiniz.'' Veya başka bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselatü vesselam yine sahihinde ''Sizden hiç kimse'' diyor ''La yakulanna ahadukum ana afdalu min Yunus ibni Metta'' ''Ben Yunus bin Metta'dan'' yani Peygamber olan Yunus aleyhisselam'dan ''Daha faziletliyim'' diye Sakın hiç kimse böyle bir şey söylemesin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama ayet-i de Allah Azze ve Celle biz Rasullerin bazısını bazılarına üstün kıldık diyor. Şimdi burada olayın başını anlatırsak inşallah şöyle olay anlaşılır. Yahudi'nin biriyle Müslüman'ın biri tartışıyorlar. Yahudi Musa daha faziletlidir diyor. Peygam Müslüman Peygamber daha faziletlidir diyor. Müslüman da Yahudi'ye bir tokat atıyor. Yani o sinirle Yahudi'ye bir tokat atıyor. Yahudi de gelip bunu Peygamberimize şikayet edince Peygamberimiz diyor ki beni Musa Aleyhisselam'a ne yapmayın, Musa Aleyhisselam'a daha üstün görmeyin. Neden? Yani hamiyet sebebi olacak. Aranızda kavga, teşacür, birbirini vurma ya kadar götürecek bir sebepten dolayı beni Musa Aleyhisselam'a ne yapmayın, faziletli görmeyin. Kimileri bu hadisi başıyla beraber ele alıp kastın bu olduğunu söylemişler. Kimi âlimler ise demişler ki hayır, Allah Azze ve Celle Rasulleri Rasullere umumi olarak Faziletle kılmıştır. Rasulleri, Rasullere umumi olarak faziletle kılmıştır. Hiç kimsenin hakkı değildir ki, falan Rasul, falan Rasulden daha üstündür desin. Peygamberimizin nehyeti ayen taftir. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı ney? Mutlak taftir. Yani biz bazı Rasulleri, belirli bir belirli günlük yok yani. Kimi kime üstün kıldığı bellidir. Bazı Rasulleri bazısına üstün kıldır diyor Allah Azze ve Celle. Rasul ise beni Musa'ya faziletli görmeyin diyerek, muayyen tafdili ne yapıyor? Muayyen taftirin önüne geçmeye çalışıyor diye bazı alimler de olayı bu şekilde açıklamışlar. Ama Ehl-i Sünnet'in itikadına göre Resuller Nebilerden daha faziletlidir. Resuller de kendi aralarında daha faziletlidirler. Kendi aralarındaki daha fazilet sırasında da e, bazı Resuller bazı Resullerden nedir? Bazı Resuller bazı Resullerden daha üstündür. Daha sonra Ehl-i Sünnet Ulul Azminde gönderildikleri diğer rasullerden daha faziletli olduğunu söylemişler. Ulul azm kimdir? İbn Abbas Şura suresine geçen sahabe peygamberlerdir diyor. Onlarda kimdir? Şera'a alekum mineddini ma wasa bihi Nuh'a ve allazi ohayna ileyke ma bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Yani Allah azze ve bu ayet-i kerimede saymış oldu. Hani dinden size mümeşru kıldı, teşrik kıldı Nuh'a vasiyet ettiğidir. Ve sana vahyettiğimiz de İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya vasiyet ettiğimizdir. Veya yine işte İbni Abbas başka bir ayet-i kerimeyi Hani biz peygamberlerden sözlerini aldık. <gülüyor> senden, işte Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve İsa'dan da sözlerini aldık diyor. Hani söz aldık diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimede geçen peygamberlerin ulul ül azım olduğunu ve bu ulul azın peygamberlerin de diğer peygamberlerden, rasul olan peygamberlerden daha üstün olduğuna Ehl-i Sünnet böyle bir görüş bildirmiş, böyle bir kanaat bildirmiş. Bunların içerisinde en faziletli olanın da ul Azmın içinde, onun da son peygamber olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu söylemişler. Evet. Ve ehl Sünnet sünneti vel cemaati, el i sünneti cemaat yu'minuna iman ediyor bihim cemi'an. Onlardan hepsine iman ediyorlar. Men semmeyallahu hamurum. Men sem Allahu minhum onların bazıları Allah isimlendirdiği Ve men lem Men Allahu minhum Allah'ın onlardan isimlendirdiğine de iman ediyorlar. Ve men lem isimlendirmediğine de iman ediyorlar. Men min onlardan birincisi. Onlardan birincisi olan Hazreti Adem'den ila ahirihim ve khatimihim ve efdalihim Onların sonuncusu ve en faziletlisi olan Nebiyyine ve İmamine ve Kudvetine ve Muşidine ve Kaidine Muhammedin İbni Abdullah Yani bizim Nebimiz, İmamımız, örneğimiz, yol göstericimiz ve komutanımız olan Muhammed İbni Abdullah'a iman ediyorlar Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in Evet Vel imanu bir rusuli Resulleri iman İmanun mujmanun Evet. kesin yani kesin bir iman mücmel bir imandır evet mücmel ne <gülüyor> demek yani mücmeli anlatmıştık açıklamıştık ne demek mücmel mücmel iman neydi mufassal iman neydi neydi Ahmet genel, e... yani genel olarak bir... iman yani tafsilata girmeden imandır mücmel iman müfassal iman nedir müfassal iman da tafsilatın, tafsilatına insanın iman etmesidir evet Imanu, e, bin Nebi evin yine e, iman varusu kendi Nebimize iman varasul yine kendi resulümüze iman Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve selleme o Muhammed Sallallahu aleyhi ve selleme iman yani bu birbi ve varasulline Muhammed'in burada ne Muhammed'in arabı ne çek <gülüyor> Ne? Yani. Ney? ne ama? Bedel, bedel. Hı. Değil mi? Bi nebiyyina ve rasulina Muhammedin. Daha bugün gördük. Bi nebiyyina ve rasulina Muhammedin. Rasul, buradaki rasul ve nebimiz olan Muhammed. Fark var mı arasında? İkisi aynı. Bu ne? Bedelül kulli minel kul. Kullu kullen bedel etmek. Evet ve sallallahu aleyhi ve sellem imanul mufassalun bizim peygamberimize iman ise mufassal imandır yani tüm peygamberlere iman mücmel imandır bizim peygamberimize iman da mufassal imandır geniş imandır tafsilatlı imandır ya'tadi zalike minel muslimina ittibaehu sallallahu aleyhi ve sellem bu yani mufassal iman Müslümanlara gerektirir. Neyi itibâhu? Peygamber'e ittiba etmelerini tabi olmalarını gerektirir. Fi majehebihi min Rabbinden getirdiklerine tabi olmalarını, ala tafsiri, tafsil üzere, genişlik üzere tabi olmalarını gerektirir. O söylemiş olduğum ayet, yani yanlış yerini yanlış söyledik. Arap suresine, had suresine, wa mursalna min kabli kemir <gülüyor> Rasulin <gülüyor> wa lani biin illa iza temna alqa alshaytanu fi umniyati. Had suresine, yani ikinci. Ayet, yani Allah Azze ve Celle senden önce bir Rasul veya Nebi göndermemiş olalım ki diyerek Rasuller-Nebi birbirinden ne yapmıştır? Rasuller-Nebi birbirinden ayırmıştır. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. İ ve آخر davana الحمد rabbil رب